Muhterem Kardeşlerim, Muazzez Müminler Arefesinde olduğumuz Mirac, Müslümanların yalnız olmadığını hatırlatır. Onların bir sahibi var, bir maliki var. Eğer onlar Allah yolunda yürürken ayaklarına dikenler battı diye Bunları bahane edip yollarından dönmezlerse sonunda kainatın sahibi Allah Azze ve Celle hayal bile edemediği kadar onların önünü onların ufkunu açacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı onun mucizesi bütün Müslümanlar için yeryüzünde yaşayan bütün Allah'ın kulları için örnek numune mesabesinde. Bugün Müslümanların maddi planda nasıl zorlukları varsa, nasıl belalar onları kuşattıysa, belki onlardan on kat daha fazlasını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatını kuşatmıştı, belalar, musibetler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, miraca gitmeden önce, miraç hadisi tahakkuk etmeden önce, Mekke'de çevresini, Mekke'de etrafını kuşatmışlardı. Fakat onu koruyanlar vardı. Amcası Ebu Talip himaye ederdi. Eve geldiği zaman vücudu kan revan içinde kalınca onları silen Hatice annemiz vardı. Peş peşe ikisi vefat eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de himayesiz. Mekke'de beşer planda korumasız kalır. İneyle kuyu kazıyor. Uzaklardan insanlar geliyor. Tufeyl bin Amr gibi. Mekkeliler onların yolunu kesiyorlar. Diyorlar ki: "Sakın ha görüşmeyin, sakın ha yanına gitmeyin." Tufeyl bin Amr, etkilendim onlardan, görüşmeyeyim dedim. Sonra ben kabilemin lideri, şair bir adamım. Neden görüşmeyeyim ki dedim? Kabe'nin avlusunda Peygamber aleyhisselam namaz kılıyordu. Namaz kılarken Kur'an-ı Hakim onun sesinden sedasından etkilendim yanına vardım. Sonra bana Allah Resulü aleyhisselam eve gel buyurdu. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselamın Kabe'nin avlusunda insanlarla konuşması insanlara Allah ve Resul davasını anlatması yasak. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gittim. kuran Hakim'den okudu. Orada La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah deyip sahabe kadrosuna dahil oldum. Sonra ayrıldığım kavme gittim, döndüm. Dedim ki evime girmiyorum, oturmuyorum. Eğer siz de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kadrosuna, ashabının kadrosuna dahil olmazsanız geldiğim gibi bu şehirden ayrılıyorum, gidiyorum. Anlattığım onlar dinlediler. Kur'an-ı Hakim'den ayet okuduğum onlar dinlediler. Sonra onlar da benim gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. İğneyle kuyu kazıyor. Teker teker alıyor insanları. Sonradan kapılar açılacak. Sonradan insanlar fevc fevc Allah ve Resul yoluna gelecek. Yani önce imtihan edecek. Belada musibette sınayacak kullarını. Kim dünyaya gelişinin gayesini ifade ediyor? Bunlar hanlar, Hanumanlar yapmak için mi yoksa Allah'a kul olmak için mi dünyaya geldiler? Hangi şuurdalar? Hangi şuurla yaşayıp hareket ediyorlar? Mekke-i Mükerreme'de şartlar bugün Suriye'de, Mısır'da, Arakan'dakinden çok daha zor. Ebu Bekir Ali bir parça o insanlar hakikati anlatabiliyor. Ama ona da yasak koymuşlar. i̇bn Dârine, Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, İslam'ı yaşamak için o da yerini, o da yurdunu, o da Mekke'yi terk ediyor. Diyor ki, ben senin himayeme alayım. Mekke'de benim himayemde kal, öyle burada yaşa. Ebu Bekir Mekke'ye döner. Evinin bahçesiyle yolu arasında bir mescit yapar. Kadınlar, çocuklar gelir, Orada Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin Kur'an-ı Kerim'ini dinlerler. Sokakta izdaham olur. Mekkeliler gider. Derler ki, İbnu i Dagine sen Ebu Bekir'i himayene aldın. Ama şimdi Ebubekir Bekir Mekke'deki çocuklarımızı, Mekke'de bütün kadınları okuduğu Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Müslüman ediyor. Gel bunun çaresine bakalım. İbnu i Dagine gider. Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz'e olmaz der. Ben Mekke'lileri karşıma alamam der Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz'e. Hz. Ebu Bekir, Allah yolunda yürüyenler ayaklarını sevmeyecekler. Eğer diken batacak, bu diken batan ayaklara biz tahammül edemeyiz diyenler, Ebu Bekir olamazlar, Ömer olamazlar. Allah azze ve celle, Marka Müslümanları arasından hakiki Müslümanları çıkaracak. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz, Sana bütünüyle himayeni iade ediyorum. Bense erda ila civarillah Rabbimin himayesindeydim. Sadece onun himayesinde kalarak Mekke'de bu can bu bedenle kaldıkça Allah'ın ayetlerini okumaya devam edeceğim der. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu kadar ashabıyla beraber Ebu Bekirlerle Mekke'de İslam'ın bundan daha öteye gitmeyeceğini anlar Taif'e doğru gider Taif ki orada çocukluğu geçti oraya yakın yerde ben Said o kabilenin içerisinde Allah Resulü Aleyhisselam süt emmişti. oraları bilirdi dayıları vardı oralarda Belki onlar kabul eder diye oraya gitti. Fakat onlara Efendimiz Aleyhisselam davayı İslam anlatınca, O ama arsenla fi kariyetin min nadirin illa qalamutrefuha. İnnâ bima urusil tum bihi kafirun. Mutreflerden bahsediyor Cenabı Hak. Zenginlerden, şımarık olanlardan bahsediyor. Onlar dinlemez. Onlar inkar eder. Onlar alay eder buyuruyor. Taif, Arap Yarımadasının 3 büyük şehrinden birisi Mekke, Medine ve Taif Orada sanayi var Orada içki, kumar Orada ne kadar kötülük varsa Kontrol edilmeyen bir zenginlikle Fuhuş her tarafı yakıp yıkıyor Allah Resulü konuşuyor Onlar alay ediyorlar Salı günü İstanbul'daydım Orada 3 tane programa katıldım Üç tane kardeşimiz bir yere götürdüler oradan birkaç saat kalıp sabaha doğru Şırnaa Siirt' e, oraya gideceğim İstanbul'un bir semti o semte köpekler boyunlarında belki 500 bin liralık tasmalarla dolaşır kardeşlerimizin başlarında takkeler var Gecenin kaçı yalnıza geldi sokakta duruyoruz ben israata gideceğim onlar soru soruyorlar bir soru diğer soru derken, Epey zaman ayakta kaldık. Adam birisi yanımıza geldi bize bakıyor. Gülüyor kendince alay ediyor. Yanımdaki kardeşim dedi ki, hayırdır neden gülüyorsun? Başınızdaki takkelere bakıyorum. Bu çağda, bu zamanda, bu semtte bunlarla ne cüret geldiniz dolaşıyorsunuz? Dedim ki ona, insan hakkından hürriyetten bahsediyorsunuz. Şu sokaklarda köpekler hür dolaşır da Müslümanlar dolaşamaz mı? Bu şehir ayağını bastığın şehir. 100 sene önce burada takkesiz dolaşanlara senin baktığın gibi bakmazlardı ama onlara derlerdi ki erkek olanlar başlarında takkeyle dolaşırlar. Bu şehri şu kadar zaman önce sadece takke değil başında sarık olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri fethetti. Şimdi onun çocukları burada 500 bin liralık tasmalarla dolaşan köpekler kadar hür olamayacağını mı zannediyorsun sen? Kimin adamısın? Nereden giriyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gafil insanlar. Orada doğarlar, şurada yerler, şurada yaşarlar, şurada Allah'a isyan ederler, oradan Dört tane adamın omuzunda çürümek için toprağa koyarlar. Hidayetten Allah Resulü'nden Muhammed Aleyhisselam'dan mahrum bir hayat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gidince orada böyle bir mütref bir kadro var. Alay ediyorlar. O kadar alay ediyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de o alay cümlelerini duymadı kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam ayrılıyor, giderken sokağın sağına ve soluna oturdular, kucakların taş doldurdular. Aleyhissalatu vesselam, mübarek ayağını yerden kaldırınca atıyorlar ayağına. Kan revan içinde kaldı, artık yürümeye hali takati yok. Ellerini kaldırdılar. Allahümme Eşku ileyke Hali, <Sessizlik> ve Alen alennâz. Halimi ya Rabbi sana arz ediyorum. İnsanlar katında en değersiz bir varlık oluşumu Taif'te, en değersiz bir varlık gibi taşlanmamı, itilmemi, bu hale getirilmemi sana arz ediyorum Ya Rabbi. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir rivayete göre yanında sadece Zeyd bin Haris'e var. O halde bir asma bahçeliğine sığındılar, bahana sığındılar. cibril ile Emin, eğer ellerini kaldırıp bu şehrin helak olmasını istersen Allah bu şehri helak edecek. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların neslinden belki bir kişi Müslüman olur diye yine hidayetleri için dua etti. İstanbul'da da iki akşam önce o adama bunları söyleyince belki sarhoş, belki ahyaş yani ben de Müslümanım Allah onlara da hidayetin, cennetin yollarını göstersin. Ama Taif'te farklı bir hayat var, farklı bir manzara var, mütrev kadrosu. Onların nazarında İslam, bir kadının hayızlı bezinden daha münker, daha nefret edici görülür. Öyle iğreniyorlar Müslümanlardan, öyle nefret ediyorlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan. Kardeşlerim anlatmışlardı, hocam dediler, Öyle bir semt var ki oraya biz girdiğimiz zaman cübbemizi tükürük yağmuruna tuttular cübbemizi. Oradan bir kadın çarşafıyla geçerken tükürük yağmuruna tutuyorlar. İşte Allah Resulü Aleyhisselam'ı taifte anlayabilmek için o manzaralarınızı gözünüzün önünde canlandırın. Ama olmuyor Ya Rabbi demedi. Bütün bunlara rağmen sallallahu aleyhi ve sellem... O yolda yürümeye devam etti. Nahle Vadisi'nde yalnız başına namaz kılarken, Taif'ten dönerken Cenab-ı Hak cinleri gönderdi. Madem Mekke'nin kapları kapanır, madem Taif'te taşlanır, o halde gidin Nahle Vadisi'nde yalnız başına Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyan Hazreti Muhammed'e cema siz olun diye Allah Azze ve Celle kainatın farklı köşelerinden cinleri gönderir. Mekkedeler yalnızlar çaresizler göklerin kapısı açılır Hazreti Cibri gelir. Vidqale Ibrahimu le Abihi azar at asnamana liha Inni araak ve koumka fi zallalimubin ve kdaalika nuri Ibrahim malakut al arz Hazreti İbrahim'i babası taşlıyor. Hazreti İbrahim'in karşısında bütün bir şehir duruyor. Allah Azze ve Celle işte o zaman Hz. İbrahim'in önünden bütün perdeleri kaldırır, melekutu gösterir, yer ve semanın mahiyetini gösterir. Şimdi etrafındaki çember daralan, yalnızlaşan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle yer ve gökleri melekutu gösterecek. Hazreti Cibril onun yanında Subhanallazi esra haram el mescid aksa. Mescid Haram'dan Mescid Aksa'ya gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Orada Beyt-i Makdis'te namaz kıldırıyor. Arkasında Hazreti Musa var. Fauhayna ila Musa enizrib bi asaka el Asasını vurup Denizi yaran Hz. Musa arkasında cemaat oluyor. Hz. İsa ki ölüleri eliyle beraber dokunup dirilten, mezardan çıkaran, onlara Allah'ın inayetiyle hayat veren Hz. İsa onun arkasında cemaat oluyor. Yalnız başına bir ümmet olarak, Hz. Kur'an'ın bize anlattığı İbrahim arkasında cemaat yani kainatın sahibi diyor ki seni Taif'te taşlamışlardı. Mekke'de yüzüne bütün kapıları kapatmışlardı ama olmuyor ya Rabbi demedin. Bütün belalar beni mi bulacak diye ona şikayette bulunmadın. Şimdi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Makdis'tesin. Bütün peygamberler, Musa senin ardında cemaat, İsa orada, Musa orada, Nuh orada, Adem orada, bütün peygamberler, sen imam, sana cemaat oldular. Allah Resulü Aleyhisselam, İsra hadisesi tahkük edene kadar yerel bir din vardı. Mekke'de anlatıyordu, Taif'e gidince reddetmişlerdi. Ama şimdi Mekke'den Kudüs'te sallallahu aleyhi ve sellem... İki tane merkez var, Hazreti İbrahim'in İsmail'den gelen çocuklarının merkezi Mekke, onların kıblesi Kabe. Hazreti İbrahim'in İshak'tan gelen neslinin kıblesi Beyt-i Makdis. İki tane kıble var fakat iki kıblenin imamı artık bundan sonra Hazreti Muhammed olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ve كذلك جعلناكم ummeten wasatan li takunu shuhadaa kainatın sahibi efendimiz ali sallallahu aleyhi ve makdis'te imam yaparak bütün dünyaya şunu ilan ediyor eğer siz Allah'la olan sılanızı koparmazsanız kulluk yürüyüşünden vazgeçmezseniz o zaman bundan sonra yeryüzünün idaresi müslümanlarda olacak Doğunun da batının da sahibi Müslümanlar olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Makdis'te İsra gecesinde, Miraç gecesinde bütün peygamberleri imamlık yaparak onların varisi olduğuna ilan ediyor. Kudüs'ün sahibi, Beytullah'ın sahibi de Müslümanlar olacak. Kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan namazı aldılar. Namazı getirdiler. Namazla bütün ümmetine şunu ilan ettiler. Daraldığınız, zorlandığınız anla. Maddi planda, mana planında. İşte o zaman nasıl Mekke'de daralmıştım. Bütün kapılar yüzüme kapanmıştı. Ebu Bekir iğneyle kuyu kazıyordu. Muhammed Aleyhisselam iğneyle kuyu kazıyordu. Teker teker geliyordu tufeil bin Amr'la. Onların bile Muhammed Aleyhisselam'la görüşmesi yasaktı. Ama böyle bir zaman kendimi Beyt-i Maktis'te buldum. Arkamda Musa, arkamda İsa, arkamda bütün peygamberler cemaat olmuşlardı. Eğer siz namazları bu şuur ve imanla kılarsanız göreceksiniz Allah Azze ve Celle sizi yeniden dünyanın merkezine koyacak. Yeniden dünyanın merkezinde siz olacaksınız. Adaleti, merhameti taşıyacaksınız bütün yüreklere. Eğer bizler kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi, Hazreti Ömer gibi o huşu halinde namazları kılarsak, nasıl huşu halinde namazı kılan Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e, Allah Resulü Aleyhisselam'ın bütün peygamberleri imanlık yaptığı, ''Kudüs'ün fethin nasibettiyse Rabbim Ömer gibi namaz kılanlara yeniden Kudüs'ün zincirlerini kırma şerefini ihsan edecek. Onlar Kudüs'ün şerefini kılacaklar. Ama öyle namaz kılacak ki onlar mesruk gibi radıyallahu anh. Namaz kılarken hanımı kalkar yatağından ona bakar. Uzun kıyamları olur sabaha kadar. Hz. Muhammed aleyhisselam gibi namaz kılmak ister.'' Ayakları aylar, yıllarca. O halde namaz kıldığından dolayı kanar, kanlar boşalır. Hanımı arkada eşinin kanayan ayaklarını ağlar. Eğer biz namazları böyle kılarsak, o zaman inna tenha anil fashayi wal munkar. Kur'an Hakim buyuruyor ya namaz, bütün kötülüklerden, bu bütün fushiattan alıkor. Allah Resulü'nün aleyhisselama birinden şikayet ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah falan hırsızlık yapıyor. Buyuruyor ki namaz kılıyor mu? Başladı ya Resulallah. O halde namaz onu bütün kötülüklerden alıkor, sabredin. Namaz kılıyoruz ama hayatımızda yanlışlar, hatalar varsa Kudüs'ün esareti devam edecek. Kudüs'ün hürriyeti, Kudüs'ün istiklali slogan atan nesille değil. Kudüs'ün hürriyeti, Ömer gibi, İmam Mesruk gibi namaz kılanlarla gelecek. Onlar o kapıyı açacaklar. Çünkü orada Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün peygamberlere namaz kıldırırken sana bir şeyler söylüyordu. Yani sen, eğer ben, eğer bu toplum değil namaz kılınca kötülüklerden uzaklaşmak, belalardan uzaklaşmak, Allah Teala ona namazın miracındaki kutsiyeti nasıl ihsan etsin ki, eğer biz kendimizden geçebilirsek mesruruk gibi, o zaman Cenab-ı Hak miracın bereketini, İsra'nın muhizesini bütün ihtişamıyla, Müslümanların yüreklerine yağmur gibi akıtacak, yağmur gibi gelecek semadan. Kardeşlerim, Müslümanlar, Efendimiz'e bakacaklar, en zor anlarda Allah onlara nasıl kurtuluş kapılarını, koridorlarını açıyor. Miraç bütün Müslümanlara, Bağdat'a, Şam'a, zindandaki Muhammed Mürsi'ye, ümmetin kızlarına Miraç, Miraç'ın sahibi diyor ki, sabrederseniz gün gelecek. Allah size ya dünyada zaferi ya da Rabbe giderken şahadeti nasip edecek.